Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Ben Derya ve Alp ve Dünya Mirası Adalar grubumuzun bir üyesi Korhan Gümüş Stüdyo'da ee, hoş geldin Korancı'm. Merhaba. Hoş geldin Açık Radyo'nun yakından tanıdığı biri Koran Gümüş. Ee, kısaca takdim etmek istiyorum Güzel Sanat Aktivisi Mimarlık Bölümünü bitiriyorsun 99'da Sivil Koordinasyon Merkezi Kuruculuğu Afet Evleri Proje Koordinatörlüğü İnsan Yerleşimleri Derneği'ni yönetiyorsun Ve sonra 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar Direktörü olarak görev yapıyorsun Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptın Yapmaktasın ama amansız bir de aktivistsin <gülüyor> Büyük ada Ayfiyecisisin. Akil Asminas'ın dediği gibi Adalı göçersin ama kışların bir kısmını da geçiriyorsun. Nasılsın evet. görüşmeyeli? Evet Adadan geldim. Onun için <gülüyor> gevşemiş vaziyetteyim rahat <gülüyor> hissediyorum kendimi. Adadan iyi haberler da. gelmiyor ama. Evet onun için zaten söyledim. Ha, yani. yani o, o bana <gülüyor> Adanın böyle bir çelişkisi var. Hem <gülüyor> iyi geliyor hem bazen de çok kötü geliyor. Bu Motola evinin yıkıldığını duyduk. Tam bugün bizde koruma konusuna biraz daha derinden eğilirken dünya mirası listesini aldırma amaçlı çalışmalarda bu bir bölümün planlarıyla falan ilgilenirken birden bir ev yıkıldı hem de önemli bir yapıydı galiba değil mi bu otolu evi yani modern mimarinin önemli bir yapısıydı nasıl oluyor bunlar niye korunluyor böyle şimdi bu tabi ben de o gün mayomu giymiş denize gitmeye niyetleniyordum ...ve bir arkadaşıma Motola evini göz, göstereceğim... ...yani böyle fiyaka yapacağım bizim... ...adada ne cevherler var diye... ...bunu göstermek için de bir taraftan... ...Motola evini arıyorum, bulamıyorum... ...bir ileri gittim, bir geri geldim, bir gittim... Aa, ...bina yok... ...ondan sonra... E, ...Motola evi sıradan bir yapı değil... ...aslında adanın önemli yapılarından biri... ...ama... ...ada için önemli değil... ...aslında İstanbul için bence önemli... ...İstanbul'un en önemli kültür mirası yapılarından biriydi... ...niye önemliydi diye sordun... Ya bana kalırsa e, bu şeylerde tarih yapı statüsü tanınan bu neoklasik eklektik yapıların yanında Osmanlı döneminin son modernleşme şeylerin yanında özellikle farklı bir modernliğin yani Nouveau yapılar olsun işte Ardeko yapılar olsun modern yapılar olsun bunları e, pek kültür mirasından saymıyorlar. Bu hmm. antikacılıkta da böyle mesela bir dönem hani süslü mobilyalar böyle tarih eser sayılıp antika sayılıyordu. Şimdi Motola Evi gibi yapılar aslında İstanbul'un küresel ağlar içinde yer aldığını Cumhuriyet döneminde özellikle tam iki dünya Savaşı'nın ertesinde bir modernleşme dalgasının e, dünyayı etkilediğini ve çok zekice yapılmış. Yani bir mimari zeka ürünü olan bir yapı öyle basmak alıp süslenip hani güzellik olsun diye Yapılmış bir bina değil. Bu açıdan İstanbul'un eşsiz yapılarından biriydi. Ben başka örneğini görmedim Motola yapısı gibi. Değerli bir yapı. Hı hı. O yüzden o gün yani mayomu giymiş denize gidecekken vurulmuş gibi oldu. Yani sanki tepemden böyle kaynar sular döküldü ve bir anda yani adalı falan şeyim değişti. Ben bir daha buraya gelemeyecek miyim falan gibi hisse kapıldım. Yani o kadar bana vahşi bir eylem gibi geldi ki. Yapıyor, yıkmakla da kalmamışlar. İçinde yer aldığı bütün o doğal, kültürel, peyzajı da yok etmişler. Yani dozelerle. Bu inşaat için oluyor değil mi? Herhalde inşaat Bahçesiyle için şey olabilir. Bahçecisiyle. İçindeki etmişler. tüm Tabii o kademeleri değil. vesaire. Çünkü arazi böyle eğimli bir arazi e, ve bu arazi dümdüz. Kazımışlar böyle şeyle dozerlerle yapıyı da yok ettikleri gibi çevresine de hani bu inşaat sırasında yapılır ya böyle oyuk açılır. Hı. Girmiş dozerler kazımışlar dümdüz etmişler gitmişler. Şimdi adalar sit alanı falan hani bunu hı, biliyoruz. Hı. E, sit alanı bir yerde bu olur mu diyeceksiniz. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? E, oluyor. Yani bu olması bunun çok önemli bir gösterge. Yani birilerine kızabiliriz bunu yıkanlara falan. Ama bir taraftan bir durumla karşı karşıyayız. Daha soğukkanlı bir şekilde kızmak yerine, e, tepinmek yerine, üzülmek yerine belki bu niye bizim başımıza geliyor? Belki bunun üzerinde durmak. Şey lazım. Ama sen e, özür dilerim. E, <gülüyor> yani sanki bu anlattıklarını daha önceden görmüşsün. Hatta bununla ilgili 2015'te bir yazı yazmışsın. Tek tek tek. Ve bunlar bugün gerçekleşti. Bununla ilgili Adalar Kent Konseyi'ne dilekçen de var. ...özellikle modern mimari neden yıkılıyor... ...korunamıyor sorusunu soruyorsun... ...biz de sana şimdi buradan bunu soruyoruz... Şimdi ...neden? <gülüyor> Bunlar tescilli binalar değil mi? Yani böyle tarihi eser olarak tescil değil. değil Ben baktım... ...yani hı. daha önceki dönemde yapılmış tescilli listesine baktım... Hı hı. Ee, ...özellikle tescilli edilmemişler... Hı hı. ...şimdi hı hı. Kent Konseyi'nde ben bunu gündeme getirdim... ...hem de defalarca... ...bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil... ...bir çalışma grubu oluşturulsun... ...hatta bazı grupları davet ettik... ...yani bir takım uzmanları... ...hatta onlar geldiler de... ...fotoğraflamalar yapasın vesaire... ...şimdi elde bir tane envanter var... ...bu envanter tabi çok... ...ne diyelim... ...şey hazırlanmış... ...yani biraz baştan salma hazırlanmış... ...binaların resimleri var... ...çoğu eksik... ...modern yapılar yok... ...modern yapıların şeyi ayırt edilmemiş... de evet. yok tabi dolayısıyla... tabii, dolayı tabii hiçbir şey yok... ...ama tek tek yapıldı envanter deniliyor... Ama işte o envantaj şöyle iki tane temel göstergesi var. Şimdi belediyedeki bir uzmanla yapılan görüşmede o uzman diyor ki adalardaki kültür mirası eklektik diyor. Onun dışındakini yani bu neoklasik yapıların dışındakini görmüyor demek. Yani bir kere neyi aradığınızı bilmiyorsanız. Görmeniz de mümkün değildir. Hani arkeolojide mesela Neolitik döneme ait kalıntıların çoğu bilinmediği zamanlarda hep atılmış. Evet. Burada da e, bu önemli bir katman mimari katmanı demek ki görmüyor. Belediyede çalışan uzmanlar özellikle plandan sorumlu uzmanlar bunun farkında değiller. Ki eklektik diyorlar. Adalar aynı zamanda modernleşme döneminin çok önemli bir yapı kapitalini barındırıyor. Bu çok aşikar yani dolaştığınız zaman ada'ya baktığınız zaman modern mimarinin en iyi örnekleri, İstanbul'daki en iyi örnekleri orada Sedat Eldem'in yapıları var, işte Turgut Can yapıları var, Motolan'ın yapıları var. Buna benzer çok önemli örnekler var. Dolayısıyla bir kere tasnif etme meselesinde bir kere bürokratik bir kafa var. Bu zihniyetle sadece işte süslü binaları modern zannediyor. İkincisi e şimdi plan hazırlanıyor bu süreçte, koruma planı. Çünkü sit alanı ilan edildikten sonra plan hazırlanması lazım. Planın ayrılmaz bir parçası bu kültürel miras şeyinin tasnif edilmesi. Yani bir envanter hazırlanması. Bu envanter aynı zamanda vizyonu da oluşturuyor. Şimdi demek ki bu vizyonun katılımcı bir şekilde hazırlanması lazım. Buna eğer şeyler katılmazsa, kent konseyi aracılığıyla, sivil toplum kuruluşları, uzmanlık kuruluşları, enstitüler ...Ikomos var, Dokomama var falan... ...bir dolu üniversite var... ...bunlar katılmazsa o zaman ne oluyor... ...oradaki işte ihaleyi alıp planı yapan kişinin... ...kendisinin işte işi yerine getirmek için... ...hani parasını alabilmek için gerçekleştirdiği bir şey... ...mimarlık da böyle bir esnaflık faaliyeti... ...esnaf işi gibi görülüyor... ...yani işte ne yapacak... ...para kazanacak, belediyeyle iyi geçinmek zorunda... ...işte herkesle iyi geçinecek... ...o zaman ortaya bu entelektüel üretimi algılayacak bir şey çıkmıyor... Bir bakış çıkmıyor. Bu çok açık. İstanbul'daki bütün bu modern yapıların başına gelen şey adalarda fazlasıyla geçerli. Nasıl oldu bu iş? Vallahi ilk önce emareler ortaya çıkıyor. Yani ilk önce belediye işte bu binayı yıkabilirsiniz demiş mesela satın alan kişiye. Bu dolaşıyor kulaktan kulağa. Ben, bana da geldi bu söylenti. Ondan sonra büyük adada mesela ben gözlemleyebildiğim son dönemde son iki üç senede en az altı tane modern mimarlık yapısı yok edildi. Sadece bir tane bu değil. Tam belediyenin karşısındaki bina mesela. Bunu Hı. yazdım iki sene evet. önce. Tam belediye başkanının var. pencereden Hı. baktığında gördüğü yapı imha edildi. Ve burası sit alanı. Bu arada ben e, kısaca e, şey söylemek istiyorum. Çok fazla görselimiz var konularla ilgili anlattığımız. Şu anda da takip edebilirsiniz birebir Twitter adresimizi vermek istiyorum. Büyük harfte alt tire mirası alt tire adalar ve Facebook sayfamızdan e, şu anda görsellere de ulaşmanız mümkün olacak. E, konulara devam ederken neleri kaybettiğimizi görmek için. <gülüyor> evet. Yani <gülüyor> Senin deyimin ne bu piyasa mimarlığının bize getirdiği sonuçlar bunlar değil mi? Sonuçta bitti İstanbul'da çoğu yer. İşte kalamış mesela artık kalmamış. Bittiği için şimdi adalara geliyor. Buradan ilk şeylere aldık sinyalleri. Bizler ne yapacağız <gülüyor> yani burada aslında <gülüyor> hani yasada da olan şey her yerde oluyor tabii. Sıra işte bütün adalara da sirayet ediyor bu olay. Eee yani burada piyasalaşma aslında piyasa aktörlerinin hani suçlu olduğunu söyleyemeyiz. Onlar kendi işlerini yapıyorlar yani para kazanmak için. Ama mimarlık dediğimiz şey, sanat dediğimiz şey bunlar kiloyla satılabilen şeyler değildir. Bunlar mutlaka bir entelektüel bağımsız ortamda geliştirilmesi gereken konulardır. Onun için işte katılım çok önemli. Ya bu yapıyı mesela şimdi e, dinleyiciler belki gözlerinde biraz canlandırsınlar diye. Ben şey yapayım, John Paşa Köşkü vardır Büyükada'da. Ee, çok kallabi bir yapıdır, restore edilmiş. Mesela ben bu yapıyı daha çok önemserim John Paşa Köşkü'nden. İkisi yan yanadır. Yani yan yanaydı, şimdi artık rahmetli olduğu için yan yanadır <gülüyor> diyemiyorum. Ama John Paşa Köşkü benim için hani tipik, işte neoklasik bir yapı yani. O işte kataloglardan çıkarılan, oradan buradan detayları alınan, mimarlık eğitiminde bunları bir kolej şeklinde yan yana getirip yani ekliktik dediğimiz yapılar böyledir. Bu yapı ise tam John Paşa Köşkü'nün yanında eğimli bir arazide bu araziyi çok akıllıca kullanmış bir e, şeye sahipti. Mimari düzene. Caddeden baktığımız zaman ki ana cadde Nizam'a giden ana cadde üzerinde e, alçak duvarları vardı bir kere. Yani duvarları yükseltmemişler diğerlerinde olduğu gibi. Çünkü peyzajı göstermek istiyorlar. Buradan baktığımızda arkadan arka cephesi neredeyse böyle bir doğa şeyi gibiydi, düzenlemesi gibi. Bir peyzaj düzenlemesiydi. Arka cephede böyle taşlar ve yalın düz duvarlardan oluşan bir e, bahçe düzenlemesi vardı. Ve buradan bakılınca manzara engelle, engellenmiyordu. Buna karşılık ön taraftan baktığımızda bambaşka bir e, şey vardı. Ön taraftaki e, düzenleme ise... <gülüyor> Tamamen ayakların üstünde şeyin üstündeydi. Yani bütün ayakların üstünde denizin üzerindeydi. Evet. Size i̇şte onu anlatırken şu noktaya geliyor iş biraz da şimdi diyorsun ve mimarlar diyorsun bunu böyle, böyle yani mimarlık yapılmalı diyorsun. Mimarlık alınıp satılan bir şey değildir diyorsun. Burada ama gerçekte değil mi bunları şeyle katılımlı bir şekilde çözmek için katılması beklenenlerin de bir harekete geçmesi gerekiyor. Yani burada mimarlar belki katalizör olabilirler. Katılması gerekenlerin şey edilmesi Uyarılması bakımından, e, bu, bunların e, yollarının anlatılması bakımından gibi. E, ne dersin? Yani sadece mimarların kabahati de değil bunların böyle olması. E, i̇şte mimarlara iş veriliyor. O iş verenler aslında yani mimarlara bu işleri verenler seçilmiş kuruluşlar. Seçilmiş iş başına gelenler. Onların demek ki seçmenleri olan, katılması beklenen, karara katılması beklenenlerin de bir türlü bu işin farkına varmaları gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi burada tabii bir mimarın tek başına yapabileceği fazla bir şey yok. Hı, ben de öyle. Çünkü hı. tek başına gidip mücadele etmek ve bu şey ama bir taraftan yapacağı çok şey var. Çünkü bu kamusal e, bir e, şeye dokunuyor. Soruna dokunuyor. Dolayısıyla bu tip şeylerin ortak kültür mirası olarak korunması için bir takım mekanizmalar var, normlar var, kurallar var. Dolayısıyla bunlar etrafında oluşan örgütlenmeler var. Bu örgütlenmeler aracılığıyla e, kamu yönetimleri bu konuda kural koyucu hale gelebilir. Ama buradaki kural koyma vasfı biraz e, karışık. Bazıları bundan doğrudan doğruya belediyenin kendi öznelliğini anlıyorlar. Yani oradaki bürokrat kendisi işte zevkine göre Beyoğlu'ndaki yapılar işte şöyle neoklasik tarzda olsun diyor. Bunları <gülüyor> beğenmiyorum diyor. Mesela AKM'yi yıkalım diyor. Motola'yı yıkalım diyor. Şimdi bu kamu anlamına gelmiyor. Bu tam tersine kamu dışı bir yaklaşım. Bunu sağlayabilmek için bir kere ...şeyin oluşması lazım. Farklı düşüncelere açık bir kültürel miras tanımı olması lazım. Böylesine bir bürokratik modelle kültürel miras politikası oluşturulamaz. Bunu çok açık söylemek lazım. Kültürel miras denen şey son derece deneysel bir konudur. De, e, çok boyutlu bir değerlendirme içerir. Neyin kültür mirası olduğu, neyin olmadığı, bunun tasnif edilmesi. O değerlendirme biçimi zaten kamuoyundaki bilinci inşa eder. Bu yapılmadan bunu düz bir ürün gibi bakmak, süreç yerine bir ürün gibi bakmak bir kere toplumu pasifleştirmek anlamına geliyor. Ya niye koruyorlar ki bunu uzmanlar? Bana işkence yapmak için mi diye düşünmeye başlıyor o zaman insanlarda. Dolayısıyla bu asimetrik e, durumu e, katılımla düzeltmek lazım. İkincisi bir de bazı şeyleri... Altını çizmek lazım mesela şey diyorsa belediye başkanı biz kent konseyinde bunu gündeme getirdik demin deryanın söylediği gibi yani ben orada gündeme getirdim ondan sonra belediye başkanı şunu söylüyor biz diyor modern yapıları kültürel miras kapsamına almayacağız diyor. Bu belediye başkanının yetkisinde olan bir şey. Bu. İşte yani tuhaflık orada. <gülüyor> bir kere belediye başkanı böyle bir tasnifte rolü yok. O sadece belediye olarak önerebilir ama bir takım yapıların tescil edilmesini kurul tescil eder. Ama şimdi buradaki zihniyete bakın. Belediye başkanı biz modern yapıları kapsam dışında tutuyoruz. Niyeymiş efendim? Çünkü gelirleri düşükmüş. Eğer tescil edilirse yapılar emlak vergisi muafiyeti oluşuyormuş. Bunun için ben yasayı tanımıyorum diyor BD başkanı. Şimdi bunu duyunca bu insanın kafasına gülle gibi düşer. Yani aman bir dakika efendim ne diyorsunuz? Bakın siz bu konuda belki yanlış bilgilendirildiniz. Kültürel miras evet. konusu adaların geleceğidir siz e, adaların geleceğine iki kuruş oradan maaş ödeyeceğim diye oradan para gelecek diye yok edemezsiniz bu miras kavramı öyle bir şey değildir falan diye adamı eğitmek lazım ya da aydınlatmak bir şey yapmak lazım bir de yasal olarak da yani eğer suç işlemeye niyetliyse o zaman da durdurmak lazım kardeşim sen suç işliyorsun bunu yaparak demek lazım onu yani ha, öyle mi <gülüyor> hay hay hay vah vah vah falan değil biraz önce e, söyledim John Paşa'dan esasına daha değerli hı. Ee, özel bir binaydı diye tamam o değerli öbürkü önemli olan burada e, tek başına John Paşa'nın yerini düşün ya da Motola'nın evini düşün bunlar tek başına olsun adada başka da bir şey olmasın bu mu değerli yoksa bunların hepsinin bir arada olması bu katmanlılık her birini koruyarak biz dünya mirası adalar diyoruz o miras ne demek? tek bir tane de baz, hazinedeki bir tane şeyden mi zümrütten mi bahsediyoruz yoksa yüzlercesi var hepsinden birleşince mi miras çıkıyor evet burada zaten bu çok katmanlı yapısı ilginç adanın çünkü tek bir şey olsa hepsi aynı dönemde inşa edilmiş yapılar olsa tipik yapılar olsa o zaman diyebiliriz ki tamam burası değerli yine bir miras alanı olarak anlamlı fakat adaları eşsiz kılan özelliği Buradaki farklı kültür şeyleri arasındaki ilişki ve bunun aynı zamanda modernleşme döneminde yaşamış olduğu ortak kamus alanındaki göstergeleri. Mesela şimdi kimlik üzerine kuruluyor bu neoklasik yapılar değil mi? İşte neo neogrek yapılar, işte neotoman yapılar, Osmanlı tarzı yapılar falan böyle bir kimlik şey üzerine. İki Dünya Savaşı sonrasında UNESCO'nun da kuruluşuna yol açan şey hani Claude Lévi-Strauss'un falan hep e, altını çizdiği kültürlerin eşitliği prensibi. Burada kültürlerin eşitliği prensibini kültürel mirasa da uygulayabiliriz. O zaman kültürel mirasın içinde bir kere daha demokratik, ayrımcı olmayan bir modelle yaklaşmamız gerekiyor. Günümüzde modern yapıların bu şekilde imha edilmesi bana İkin Dünya Savaşı sırasındaki, öncesindeki ya da otoriter rejimleri hatırlatıyor. Yani İçimde öyle bir kaygı var, modernliğin bu kadar e, şey olması, imha edilmek için böyle bir hedef haline getirilmesi, entelektüel üretimin, çünkü Motola yapısı e, <gülüyor> mimar işte iki savaşı sonrasında yetişmiş, mutluluk bir mimar ve çok e, değerli ürünleri olan bir e, şey kişi, e, bu kişinin mesela kayıttan silinmesi gibi yani başka binaları var mı motolan. var evet başka. adada da var mı bir bu tane, arada bizim bir sadece bir dakikamız mı gözüküyor ee, toparlamamız gerekiyor çünkü Motola, evet üç e, dakikamız kaldı ona göre hı. toparlayalım bir, yani bir birkaç yapı yapmış çünkü. adada evet birkaç hı. yapısı var ee, belli oluyor motolan e, olabileceği fakat bir araştırmadım ben ama benziyor yani bir karakter olarak da ee, burada yapılması gereken şey e, birincisi bu şeye yani bir artık dur demek lazım. Yani bu, böyle bir gidiş, yani modernliği yok sayarak sadece süslemeli binalar ve belediyenin böyle kendi koyduğu şeylere göre işte Demirören, bilmem ne gibi böyle süslü binalarla İstanbul zenginleşmez. Yani her dönemin bir sorgulayıcı zekası var. Motola yapısı da kendi geometrisiyle de, mekanda yaralış biçimiyle de, ilişkileri itibarıyla diğer yanındaki yapılarla da, eşsiz bir örnekti yani bunun yok edilmesinin tabii bir muhasebesini yapmak lazım bence evet, evet. her isteyen gidip evinde bu kendi zevklerini yapabilir koltuğunu alabilir işte, süslü müslü modern sevmiyorsa almayabilir ama bunu bütün hepimize ait yerlerde böyle bir şeylerin olması yani, gerçekten çok endişe infaz verici bu tam anlamıyla yani evet. en azından tartışalım diyenmesi lazım böyle bir konu tartışılsa ben ona razıyım sonucunda yıkım çıksın ona da razıyım ama en azından konuşalım yani bunun engellenmesi, bunun esirgenmesi, adalar gibi bir yerde üstte hani belediye bütün bu imkanlara sahip bir dolu şey var. Kent konseyi var. Bunu yapamaması Doğrudan doğru yıkımla başlaması tartışmanın çok bana şey geliyor, tuhaf geliyor. temsilli demokrasinin en ilkel biçimiyle e, uygulanması anlamına geliyor. Seçtin, işin bitti, gerisini biz biliriz. Evet, her şeyi onlar hallediyor. Belki bir program sonra e, tam olarak nasıl koruyacağız, bu listeye nasıl aldırabiliriz, modern yapıları açarak devam edelim ama az vaktimiz kaldı. Bir de güzel haber verelim bu kadar şeyden sonra. <gülüyor> Büyük Adar Rum Yetimhanesi, Europa e, Seven Most... Endangered programına yani en tehlike altında olan yedi adayın içine e, aldı. E, Korhan sen uzun yıllardır yapının korunması için çaba gösteriyorsun. Biliyorum evinde misafirler ağırlıyorsun, e, mimarları, uzmanları yetimhaneyle ilgili çalışmalar için teşvik ediyorsun. E, nedir bu en tehlike altında olan? Şimdi Hı -hı. adaylık bu süreci başladı. Evet. Bu değerlendirme ekimde yapılacak. Europa Nostra işte bu dünyada bir şey yapıyor. Yedi tane tehdit altındaki mirası seçiyor. Dünya mirasından birini yedisini seçiyor. Bu, bu adaylar e, belirleme safhasındayız. Şu anda 30 Haziran'a kadardı bu süre. 30 Haziran'da yetimhane e, sahipleri ve Europa Nostra Türkiye tarafından aday olarak gösterildi. Europa'nın üstüne bu gibi durumlarda bunun e, yenilenmesi için yada e, yani eski getirmesi için maddi yardımda da bulunuyor mu? Ee, güçlü bir yardım yok fakat ilgi var, entelektüel Hı -hı. ilginin çekilmesi ve Hı -hı. E, desteklerin sağlanması anlamında faydalı bir Hı -hı. E, iş olacak Hı -hı. herhalde. Çok güzel. Evet, bir programımızın sonuna geldik. E, sevgili Koran Gümüşe çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Evet, daha sonra da açacağız konuyu, <gülüyor> <Bir kere gülüyor> planları da konuşacaktık daha, o henüz e, yapamadık. Efendim, e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Twitter adresimiz büyük harfte Altıra Mirası, Altıra Adalar ve Facebook sayfamızdan bizi takip edin. Dünya Mirası nokta Adalar et adresinden düşüncelerinizi yazabilirsiniz. E, ayrıca destekçimiz Halit Zengin'e teşekkürler ve masada destek masasında Selahattine. Teşekkürler. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar